Aziz sıddık sebatkar kardeşlerim. Musibet zedelerin manevi galibesi, beraati değil yalnız sizleri ve bizleri, belki bu memleketteki bütün ehli imanı sevindirecek bir maniyettedir. Çünkü Risale-i Nur'un hürriyetine meydan açtı. Şimdiye kadar müsadere te pek çok ihtiyata mecbur olmuştuk. Bu 18 senede ve bilhassa buradaki altı senede risaleleri gizleme hususunda pek çok zahmet çektim ve daima endişe ederek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 Şüphemiz kalmadı. cenab Hak sizden ebeden razı olsun. Amin. Aziz Sıddık Kardeşlerim, Evvela, seksen küsur sene bir ömrü maneviyi sizlere kazandıracak olan Şuhuru selase Mübarekeyi ve bilhassa bu geceki Leyla-i Regaibi tebrik ediyoruz. Sizin beraetiniz ve manen galebeniz, zalimleri şaşırttı. Cepheyi burada değiştirdiler. Düşmanane taarruzdan vazgeçip, dostane hulul edip,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 Aziz Sıddık kardeşlerim. Bu günlerde Kur'an-ı Hakîm'in nazarında imandan sonra en ziyade esas tutulan takva ve ameli salih esaslarını düşündüm. Takva, menhiyattan ve günahlardan içtinab etmek ve ameli salih, emir dairesinde hareket ve hayrat kazanmaktır. Her zaman def işer, celb-i nef aracih olmakla beraber bu tahribat ve sefahet ve cazibedar hevesat zamanında bu takva olan Dafı mefasit ve terk-i kebair üsûle esas olup büyük bir rüçhaniyet kesbetmiş. Bu zamanda tahribat ve menfi cereyan dehşetlendiği için takva bu tahribata karşı en büyük esastır. Farzlarını yapan, kebireleri işlemeyen kurtulur. Böyle kebair azime içinde ameli salihin ihlasla muvaffakiyeti pek azdır. Hem az bir ameli salih bu ağır şerait içinde çok hükmündedir. Hem Takva içinde bir nevi ameli salih var. Çünkü bir haramın terki vaciptir. Bir vacibi işlemek çok sünnetlere mukabil sevabı var. Takva böyle zamanlarda binler günahın tehcümünde bir tek ihtinap, az bir amelle yüzer günah terkinde yüzer vacib işlenmiş oluyor. Bu ehemmiyetli nokta niyetiyle takva namı ile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 Hayat-ı idare eden en mühim esas olan hürmet ve merhamet, gayet sarsılmış. Bazı yerlerde gayet elîm ve biçare ihtiyarlar ve peder ve valideler hakkında dehşetli neticeler veriyor. cenab Hakk'a şükür ki, Risale-i Nur, bu müthiş tahribata karşı girdiği yerlerde mukavemet ediyor, tamir ediyor. Sedd-i Zülkarneyn'in tahribiyle, ye'cüc ve me'cüclerin dünyayı fesada vermesi gibi, Şeriat-ı Muhammediye Aleyhissalatu Vesselam olan Sedd-i Kur'ani'nin tezelzülüyle Yejiç ve Mecûc'dan daha müthiş olarak ahlakta ve hayatta zulmetli bir anarşilik ve zulümlü bir dinsizlik fesada ve ifsada başlıyor. Risale-i Nur'un şakirtleri böyle bir hadisede manevi mücahadeleri inşallah zamanı sahabedeki gibi az amelle pek çok büyük sevap ve amali salihaya medar olur. Aziz kardeşlerim, İşte böyle bir zamanda bu dehşetli hadisata karşı ihlas kuvvetinden sonra bizim en büyük kuvvetimiz iştiraki amali uhrevi düsturuyla birbirimize kalemler ile her birinin amali salihâ defterine hasenat yazdırdıkları gibi lisanlarıyla her birinin takva kalasına ve siperine kuvvet ve imdat göndermektir. Ve bilhassa fırtınalı tehaçüme hedef olan bu fakir ve aciz kardeşinize bu mübarek şuhuru selasede ve ayyâmı meşhûrede yardımına koşmak sizin gibi kahraman ve vefadar ve şefkatkârların şehnidir. bütün ruhumla bu imdadı manevi sizden rica ediyorum ve ben dahi iman ve sadakat şartlarıyla, ile Risale-i Nur talebelerini bütün dualarıma ve manevi kazançlarıma 24 saatte iştiraki amali uhreviye düsturuyla bazen yüz defadan ziyade Risale-i Nur talebeleri unvanı ile hissedar ediyorum. Said Nursi Aziz Sıddık kardeşlerim, Dün Emin bu havaliye gelen bir kolordu münasebetiyle, istemediğim ve Rus'un harbe devamını bilmediğim halde, Rusya'nın Kafkas'la ittisali kesilmesini söyledi. Ben onun sözünü kesip susturduğum halde, kalbim ehemmiyetle bir alaka gösterdi. Sonra bugün namazda ve tesbihatındayken, manevi tarzda denildi ki, Küre-i çarpışan, mücadele eden cereyanlardan herhalde birisi, İslamiyet'e ve Kur'an'a ve Risale-i Nûr'a ve mesleğimize taraftar olacak. Bu noktadan ona karşı bakmak gerektir. Bakmamak için bir iki mektupta yazdığım sebepler, çendan kalbe, akla kâfidir. Fakat meraklı ve hevesli olan nefse kafi gelmiyor diye kalbime geldi, aynen tesbihatta ihtar edildi ki. Ehemmiyetli sebebi ise, Bakmakta bir tarafa tarafgirlik hissi uyanır. Tarafgir nazarı, taraftar olduğu taraf cereyanın kusurunu görmez, zulmüne rıza gösterir, belki alkışlar. Halbuki küfre rıza, küfür olduğu gibi, zulme razı olmak dahi zulümdür. Elbette zemin yüzünde bu dehşetli düelloda, semavatı ağlatacak zulümler ve tahribat oluyor. Çok masum ve mazlumların hukukları kayboluyor, mahvoluyor. Mimsiz gaddar medeniyetin zalimane düsturu olan cemaat için fert feda edilir, milletin selameti için cüzi hukuklara bakılmaz diye öyle dehşetli bir zulüm meydanı açmış ki Kur'an-ı Ulâ bahşetlerinde de emsali vuku bulmamış. Kur'an-ı Mucizü'l-Beyan'ın adalet-i hakikiyesi bir ferdin hakkını cemaata feda etmez. Hak haktır, küçüğe büyüğe, aza çuva bakılmaz diye kanun semavi ve hakiki adalet noktasında Risale-i Nur şakirtleri gibi hakikat Kur'aniye ile meşgul adamlar, zaruret olmadan lüzumsuz, yalnız hevesli bir merak için netice itibariyle faydası bulunan ve netice daha gelmeden evvel lüzumsuz bakmak ve zalimane tahribatlarını alkışlamak suretiyle, İslamiyet ve Kur'an lehine hizmet edeceği o cereyanın harekatını fikren takip etmekle meşgul olmak, münasip olmadığı için, Nefis de akıl ve kalbe tabi olup, merakını bırakmış diye anladım. İkinci mesele, Risale-i Nur'un Isparta'da kat'î galebesi, zındıkları şaşırttı. Fakat bazı mütemerrit ve muannit ve ölen herifin ruhu habisi hükmünde bazı zındıklar, o mağlubiyete karşı gelmek fikriyle, baştan aşağıya kadar Kur'an ve Peygamber aleyhissalâtü vesselam aleyhinde, fakat perde altında, aynen münazara-i şeytaniye bahsinde, Hiz bir şeytanın Peygamber Aleyhisselatuü vesselsselam ve Kur'an hakkında mesleklerince söyledikleri tabiratı başka bir tarzda o zındık herif istimal etmiş Onun gibi Yahudi mütemerrit ve dinsiz felesoflarından ve Avrupa'nın zındıklarının eskiden beri Kur'an ve Peygamberin Aleyhisselatuü vesselsselam halaatından medarı tenkit buldukları noktaları bu İslam ismi altındaki zındık kurnazcasına Saftil Müslümanlara ve Risale-i Nur'u görmeyenlere dinlettirmek ve göstermek için öyle bir tarzda gitmiş ve küfrünü gizlemeye çalışmış ki şeytanette şeytandan ileri gitmiş beni çok müteessir etti. Kardeşimiz Sabri'nin mektubunda muannit mülhitlerin Risale-i Nur'un cereyanına karşı kurdukları çürük ve vahi hud'aları örümce kağı ve yuvası gibi kuvvetsiz ve o şeytanet perdeleri kıymetsiz ve mukavemetsizdir. Risale-i Nur'a karşı yırtılır ve yırtılacak dediği gibi, bu zındık ve muannid ve mütemerrit ve ölen herifin ruh habisi olan zındığın yazdığı ve zahiren Müslümanlara Türkçülük lehinde fakat hakikatta Kur'an ve Peygamberin vesselam, azamet ve haşmet-i maneviyelerini kırmak ve hiçe indirmek ve adileştirmek niyetiyle yazılan bu matbu eserde, mucizatı ı Kur'aniye ve Mu'cizat-ı Ahmediyeye karşı, Örümcek ağı da olamaz parçalanır. Fakat binler teessüf ki Risale-i Nur'u görmeyenlere kat'i zarar verdiği gibi Risale-i Nur'u görenler de merak edip acaba ne var demekle safi kalplerini bulandırır, la'al vesvese ve evham verir. Risale-i Nur'un kahraman şakirtleri böyle şeylere karşı müteyakkız davranmak ve faaliyetlerini ziyadeleştirmek lazım geliyor. Fena şeyle zihnen meşgul olmak da fena olduğu için kısa kesiyorum sakın ona ehemmiyet vermekle halkları meraklandırıp, baktırılmasın. Belki ehemmiyetsiz, dinsizcesine, yalnız Esma-i Mübareke ve Ayat-ı Mübareke'nin bazı meali içinden hariç kalmak itibariyle, ehemmiyetsiz bir paçavradır, bilinsin. Bu herifin ne derece haddinden tecavüz ettiğini, bu temsilden anlayınız. Mesela, çok uzak bir mecliste, mütehassıs ve müdakkik alimlerin okudukları ve tetkik ettikleri bir kitaba, ve ders aldıkları bir zata pek uzak bir mesafede bakmak isteyen ve görmeyen bir ebleh o alimlerin aksine hüküm verip onları tenkit eden divanece hezeyan eder. Cenabı Hak ehli imanı ve Risale-i Nur şakirtlerini böylelerin şerrinden muhafaza eylesin. Amin. Sait Nursi